Bölüm 6 Allah'tan korkmak Siz ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun Gerektiği şekilde yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın ve ancak Müslüman olarak can verin 3 Ali İmran 102 o halde elinizden geldiği kadar gücünüz yettiğince, Allah'a isyandan kaçının ve ondan korkun. Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışın. Onu dinleyin ve itaat edin. Ve kendi iyiliğiniz için Allah rızasını kazanma yolunda karşılıksız harcamada bulunun. Kim nefsinin aç gözlülüğünden, hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erip umduğuna nahi olanlardır. 64. Tegabün 16. Kim Allah'tan korkarsa, yolunu Allah ve Kitabı ile bulmaya çalışırsa, her işinde ona bir çıkış imkânı sağlar. Ve ummadığı, hesaplayamadığı bir günde, onu rızıklandırır. 65- Talak 2-3 Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Yolunuzu daima Allah'ın kitabıyla bulun. Ve her zaman hakkı ve doğruyu konuşun. 33- Ahzab 70 Ey iman edenler şayet Allah'tan korkarsanız yolunuzu Allah'ın kitabı ile bulmaya çalışırsanız o size hakkı batıldan ayırmaya yarayan bir ölçü yani ahlaki ve manevi planda değerlendirme yeteneği verecek ve kötülüklerinizi silip örtücek sizi bağışlayacaktır çünkü Allah Bağış ve cömertliğinde sınırı olmayandır. 8 Enfal 29. Hadis 69. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın resulü İnsanların hayırlısı ve değerlisi kimdir dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan daima korkan, yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlardır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü biz bunu sormuyoruz dediler. O halde Allah'ın dostu İbrahim'in oğlu Allah'ın nebisi İsha'n oğlu Allah'ın nebisi Yakubun oğlu Allah'ın nebisi Yusufdur buyurdu Ey Allah'ın Rasulü Biz bunu da sormuyoruz dediler Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde siz benden Arap kabilelerini soruyorsunuz. Bilin ki cahiliye döneminde hayırlı ve şerefli olanlar İslam'ı iyi anlayıp yaşarlarsa İslam döneminde de hayırlıdırlar. buyurdu. Hadis 70. Ebû Said el-Hudrî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Dünya tatlı, manzarası, yeşil, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu başkalarından alıp size verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrail oğullarının içine düştükleri ilk fitne kadınlar yüzündendir. Hadis 71. İbn Mesuttan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle dua ederdi: Allahım, senden hidayet, takva, efet ve gönül zenginliği isterim. Hadis 72. Ebu Tarif Adî İbn Hatim et Allah ondan razı olsun der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle işittim. Bir kimse bir şeyi yapmak veya bırakmak üzere yemin eder. Sonra da onun ziddini Allah'ın rızasına daha uygun görürse, o kimse yeminini bozarak takvaya uygun olanı yapsın. Hadis 73. Ebu İmame Suday İbni Ajlan el Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Veda hutbesinde şöyle buyururken işittiğini söylemiştir: "Ey insanlar, Allah'tan korkunuz, Ona karşı sorumluluk bilincinde olunuz, yolunuzu Onun Kitabıyla bulmaya çalışınız, beş vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz, Ramazan orucunu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz." Sizden olan müslüman yöneticilere itaat ediniz ki, doğruca cennete giresiniz.